Hocam kunut dualarını bilmeyen bir kişi Bunun yerine ne okuyabilir Evet kadar. kunut duaları Aslında ezberlenebilir Ama belirli bir yaşa gelmiş Hocam yapamıyorum edemiyorum diyorsa Rabbena Rabbena firli dualarını okusun hı hı. Bu şekliyle O vücubiyeti Yerine getirmiş olur. Demek hmm. ki konut duasını bilemeyen, ezberleyemeyen bir kardeşim, Rabbena alifil dunya hasena, Rabbena firli walil walideyi walil mu'minin yama yaquluhi hesap gibi. Bu duaları okuyarak namazını tamamlayabilir. Evet.